Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. İzmir'in Selçuk ilçesine genellikle Mart ayındaki göç döneminde gelen leyleklerden birinin bu yıl Aralık ayında gelmesi görenleri şaşırttı. Bu durum küresel iklim değişikliği ile ilişkili olabilir mi? Pamucak kavşağında göç dönemlerinde leyleklerin sürekli konakladığı bir yuvaya yerleşen leylek görenleri şaşırttı. Ekosistem Koruma ve Doğa Severleri Derneği Yani Ekodost, Leyli'yi izlemeye aldı. Leyli'nin nasıl beslendiğini, nerelere gittiğini, soğuk ve yağışlı günlerdeki hareketlerini takip aldıklarını belirten Ekodost Başkanı Bahattin Sürücü, elde ettiğimiz bilgileri işbirliği yaptığımız Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Tabiat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden bilim danışmanı üyemiz, yardımcı doçent doktor Ortaç Onmuş paylaştık. Kendisine Leyli'nin fotoğraf ve gerekli bilgilerini ilettik. Leyleğin davranışlarını, gittiği alanları izlemeye devam ediyoruz. Beslenme sorunu olabileceğini düşünüyoruz. Bölgede yaşayan yöre insanlarını da bilgilendirdik bu konuda. Umarız soğuk kış günlerini atlatarak baharı yakalayıp Afrika'dan gelen diğer leyleklerin içinden kendine bir eş bulur, yavrularını yapar ve önümüzdeki yaz sonunda hep birlikte göç ederler dedi Bahattin Sürücü. Yardımcı doçent doktor Ortaç Olmuş da leylekle ilgili yaptığı değerlendirmede Yuvaya gelen erişkin erkek bir leylek. kırmızı, canlı, parlak gaga ve bacak rengi leyleğin üreme dönemine hormonal açıdan girdiniş yaptığını gösteriyor. Kış dönemi öncesi havaların sıra dışı olarak sıcak gittiği durumlarda yaygın bir şekilde bu ördeklerin de zaman zaman başına gelmekte. Ancak bu durum daha çok üremek için kuzeyde yer alan ülkeleri seçen ve ülkelerindeki çok soğuk kış şartlarından kaçarak güneye inerek bizim ülkemize gelen ördeklerde rastlanan bir durum. Dolayısıyla kuzeyden bize kışlamak için gelen kuş misafirlerimiz için bu ılıman geçen kışlar bahar havası yaratması açısından gayet normal. Bu durum Rusya'dan ülkemize gelip kışın denize yüzmeye giren turistlerin yaptığına benziyor biraz. Ancak Leylek'in yaptığı bu durum kısmen üreme davranışı açısından benzerlik gösterse de zaman ve mekan ve bu davranışı yapan bireyin Afrika göçmeni bir tür olması durumu biraz karıştırıyor. Yani güneyden yukarıya kuzeye geliyor. Nasıl oluyor da yaz göçmeni olan bir tür, kışın bize süslenmiş püslenmiş yani damatlığını giyerek çat kapı geliyor dedi. Aslında durumun gayet açık bir yanıtı olduğunu vurgulayan yardımcı doçent doktor Ortaç Onmuş. Cevap küresel iklim değişikliği. Ne yazık ki mevsimler geçmişte olası geldiğinden daha sıcak geçiyor. Zaman zaman soğuk yapsa bile ardından çok kısa bir sürede hava sıcaklıkları 3-5 dereceden 13-15 derecelere kadar aniden yükseliyor. Sıcaklık dalgalanmaları aşırı arttı. Bu durumu bırakın haftadan haftaya değişmesini, sabah erken evden çıkarken hava çok soğuk olduğu bir günde öğle zamanı montumuzu elimize alarak dolaşmamıza yol açıyor. Bu olumsuz durumda hormonal açıdan hava sıcaklıklarını anormal şekilde değiştirerek kuşlar ve tüm canlıları da etkiliyor diye konuştu yardımcı doçent doktor Ortaç olmuş. Fransa Normandiya'da küçük bir kasaba olan truff au dünyanın ilk güneş panelli yolu açıldı. Ocak medyada yer alan habere göre Fransa Ekoloji Bakanı Stégolène Royal tarafından dün resmi olarak açılışı yapılan ve 1 kilometre uzunluğundaki bir yolun geliştirme süreci 5 yılı aldı. Yolu kaplayan 2800 metrekarelik 30 bin güneş paneli ise 5.2 milyon dolara mal oldu. Kurulumu yapılan bu yol 2 yıl boyunca test edilecek Ve 340 kişinin yaşadığı kasabanın sokak lambalarını aydınlatmaya yetecek kadar bir elektrik üretip üretmeyecek mi bakacak araştırmacılar. Güneş panellerinin maliyetinden ötürü proje şu an deneysel bir aşamada. Eğer maliyetler anlamlı şekilde aşağı çekilebilirse Fransa'da 1000 kilometrelik bir güneş paneli yolu kurma gibi bir vizyon bir plan da var. Bakalım sonuçları göreceğiz. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Türkiye'de trüf mantarı potansiyelini ortaya çıkartarak ekonomiye kazandırılması için trüf ormanı sayısını arttırıyor. Umalım bu orman köylüleri için bir ek gelir kaynağı olsun. Türkiye gazetesinden Damla Peker vermiş haberini. Diyor ki kendisi gıdadan kozmetiğe kadar çeşitli alanlarda kullanılan dünyanın en pahalı mantarı trüf için bakanlık harekete geçti. Siyah elmas olarak da nitelendirilen kalitesi ve türüne göre Kilogram fiyatı 2000 euroya kadar çıkabilen trüf mantarı artık böylece ülkemizde daha fazla üretilebilecek. 2016 yılı Kasım ayı itibariyle orman genişliği 1370 dekarı bulan trüf ormanı için bakanlık 2019 yılına kadar bunu 2450 dekar alana kadar genişletecek ve trüf ormanı bu şekilde kurulması hedefleniyor. Trüfleri bulmak için... Genellikle Avrupa'da domuzlar kullanılır umuyoruz. Türkiye'de de domuzları eğitir ve böylece bu güzel hayvanlar konusundaki ön yargıları da yıkar. Bu hayvanlar bize gelir getiriyor hale gelmiş olurlar bu şekilde. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri